101. mektup Bu mektup yine Molla Hasani Kişmeiri'ye yazılmıştır. Büyükleri küçük sanarak dil uzatanları bildirmektedir. Allahu Teala halinizin güzel ve kalbinizi temiz eylesin. Kıymetli mektubunuzu Mevlana Muhammed Sıddık getirdi. Allahu Teala yahamd olsun ki uzaklarda kalanları unutmamışsınız. Görünüşte nefsinize karşı olan sözleriniz kısaca anlaşıldı. Nefis, emmarelik yaptığı zaman buna karşı söylenen şeyler doğrudur. Fakat nefis, itminana geldikten sonra ona karşı gelmenin yeri yoktur. Çünkü o zaman nefis Hak Teala'dan razıdır. Hak Teala da onlardan razıdır. Nefis beğenilmekte ve kabul olunmaktadır. Kıymetli olana karşı gelinmez. Onun istekleri Hak Teala'nın istekleridir. Çünkü nefsin itminana kavuşması için Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanması lazımdır. Artık o mukaddes olmuş, her türlü kusurdan temizlenmiş, karşı durulacak yeri kalmamıştır. Kendisine bakılmayacak derecelere yükselmiştir. Her söylediğimiz bizde kalır. Farisi'nin dediği gibi, kendinden haberi olmayan kimse nerede kaldı, başka şeyleri bile çok olur ki cahiller nefisten hiç haberleri olmadığı için mutma inneyi emmare sanırlar. Nefsi emmareye karşı yaptıklarını nefsi mutma inneyi de yaparlar. Nitekim kafirler peygamberleri başka insanlar gibi sanıyorlardı. Peygamberliğin yüksekliğine inanmıyorlardı. Büyüklere ve onların yolunda gidenlere inanmamaktan Allahu u Teala'ya sığınırız. 102. Mektup bu mektup Molla Muzaffer'e yazılmıştır. Ödünç alıp vermedikleri faizi bildirmektedir. Ödünç verenin fazla olarak istediği malın yalnız faiz olduğunu söylemiştiniz. Mesela 12 dirhem ödemesi şartıyla 10 dirhem gümüş verenin aldığı gümüşten yalnız fazla olan 2 dirhemi faiz olur, haram olur demişsiniz. Halbuki daha fazlasını ödemesi şartıyla ödünç vermek faizdir. Yani böyle olan sözleşme haramdır. Haram anlaşmayla ele geçen malın hepsi haram olur. Mesela 12 dirhem ödenmesi şartıyla 10 dirhem ödünç verilse, alınan 12 dirhemin hepsi haram olur. Faize ödünç vermek ve almak haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. İhtiyacı olanın da olmayanın da faize ödünç alması haramdır. İhtiyacı olana faiz haram olmaz demek, Kur'an-ı Kerim'in emrini değiştirmek olur. Kınye kitabı Kur'an-ı Kerim'in emrini değiştiremez. Lahor şehrinin büyük alimlerinden olan Mevlana Cemal, Kınye'nin birçok haberleri kıymetli kitaplara uymaktadır. Böyle haberlerine güvenilmez buyuruldu. İbni Avedin dahi Kınye'nin birçok haberi zafidir, güvenilmez buyurmaktadır. Bu kitabı Zahidi yazmıştır. Kıynenin bu yazısının doğru kabul etsek bile buradaki ihtiyaç kelimesine zaruret ve ölüm tehlikesi manasını vermek lazımdır. Böylece Ma'inde suresi 4. ayetinin ölüme sebep olan sıkışık hale düşen mehalindeki izinden istifade edilmiş olur. Çünkü bu ayet-i kerime haramdan aff olunabilecek özrü beyan buyurmaktadır. Farza ödünç almak için her ihtiyaç özürü olsaydı faizin haram edilmesine sebep kalmazdı. Çünkü faiz ödemeyi ancak ihtiyacı olan kabul eder. İhtiyacı olmayan kimse açıktan para vermek istemez. Allahu Teala'nın bu yasak emri yersiz, lüzumsuz olurdu. Allahu Teala'nın kitabına böyle iftira edilmez. Abes yersiz bir şey bulunmasını düşünülmez. Her ihtiyacı olanın faizle para almasını caiz diye bir an düşünsek ihtiyaç da bir nevi zarurettir. Zaruretin dereceleri vardır. Ziyafet vermek için faize para almak ihtiyaç değildir. Meyyit'in bıraktığı malda Meyyit'in ihtiyacı kefen ve cenaze masrafı olduğu kitaplarda bildiriliyor. Onun ruhu için ziyafet vermeye ihtiyaç denilmemiştir. Meyyit, sadakanın sevabına herkesten çok muhtaç olduğu halde onun ruhu için yemek, helva dağıtılmasına isamiyet emretmemiştir. O halde bunları yapmak, faize para almak için ihtiyaç özür olur mu? Ölümün ihtiyacı kabul edilse bile faizle alınan parayla pişen yemekleri yemek helal olur mu? Çoluk çocuğun çok olması, erkeğin askerde bulunması özür ve ihtiyaç sayılarak faizle para almak caiz ve helal olur demek bir Müslümana yakışmaz. Böyle belaya yakalanmış olanlara emri maruf ve nehyi anil münker yaparak doğru yolu göstermek lazımdır. Bir Müslüman nasıl olur da böyle haram işi yapabilir? İhtiyaçları temin edecek yol çoktur. Bu zamanda şüpheli olmayan kazanç kalmadı diyorsunuz, evet öyledir. Fakat elden geldiği kadar şüphelilerden kaçınmak lazımdır. Tarlayı abdestsiz sürmek, tohumu abdestsiz ekmek, rızkın bereketini, tayyip, güzel olmasının giderir demişlerdir. Hindistan'da böyle çalışan hemen yok gibidir. Fakat Allahu Teala kolundan elinden geldiği kadar yapmasını istemektedir. Faize para alıp ziyafet vermekten sakınmak herkes için kolaydır. Helale haram, harama helal diyen kafir olur. Fakat bu kat meyanda olan helal ve haramlar içindir. Helal haram oldukları dört mezhepte söz birliğiyle bildirilenler içindir. Zannedilenler için değildir. Hanifi mezhebinde mübah olan çok şey vardır ki, Şafii mezhebinde mübah değildir. Bunun aksi de vardır. Muhtaç olduğu şüpheli olan birinin faizle para alması helal olur demeyene açık bildirilen harame helal demeyenen dil uzatılmaz. Sapık, gereci denilmez. Helal demesi için zorlanmaz. Onun hakta olmasın daha kuvvetlidir. Hatta haklı olduğu meydandadır. Ona dil uzatanlar haksızdır ve tehlikededir. Mevlana Abdülfetha, faizsiz borç almak iyidir. Niçin faizi alıyorlar demiş. Sizde böyle söyleme. ''Helal inkar mı ediyorsun?'' diyerek onu takdir etmişsiniz. ''Yavrum, bu sözünüz kati olan helal için doğrudur. İhtiyacı olanın faizle borç almasına helal deseniz bile bunu yapmamak yine daha doğru olur.'' Vera sahipleri ruhsatı izin verilen şeyleri yapmamış, herkese azimet yolunun göstermişlerdir. Lahor şehrindeki müftüler ihtiyacı olana caiz olur demişse de ihtiyaçtan ihtiyaca fark vardır.'' Her ihtiyaç özür sayılırsa faizin haram olacağı yer kalmaz. Faizin haram edilmesi abes, lüzumsuz bir emir olur. Oruç yemin kefareti niyetiyle de fakirleri doyurmak için faizle borç almak caiz değildir. Fakir doyuramayan oruç tutar. İslamiyete uymakla az bir takvanın bereketiyle Allahu Teala insanın ihtiyacını kolaylıkla giderir. Allahu Teala takva sahiplerini sıkıntılardan kurtarır. 103. mektup Bu mektup nakib şeyh Seyyid Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Afiyetini demek olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala afiyet versin. Öyle bir afiyet versin ki büyüklerden biri hep dua eder. Allahu Teala'dan bir günlük afiyet isterdi. Adamın biri bu zata sen her gün afiyetli değil misin dedi. Allahu Teala'dan öyle bir gün istiyorum ki sabahtan akşama kadar Allahu Teala'ya hiçbir günah işe miyim? Afiyet de geçen gün böyle olur buyurdu. Cenab-ı Hak size de böyle afiyetli günler ihsan eylesin. Çok zamandan beri Serhent şehrinde kadı yani İslam mahkemesinin hakimi yoktur. Bunun için İslamiyet'in emirlerinden birkaçı yapılmamaktadır. Mesela kardeşimin çocuğu yetimdir. Babasından kendisine miras mal kalmıştır. Vasisi yoktur. İslamiyet'in izni olmadan bu mal kullanılamamaktadır. Eğer kadı olsaydı, onun izniyle iş kolaylaşırdı. Bunun gibi yapılmayan daha başka şeyler de vardır. 104. Mektup Bu mektup Perkene şehri kadılarına yazılmıştır. sağlığı dilemektedir. Merhum Hazretin ölümü, acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetinse de fakat kul için, sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratılmadık. Çalışmalıyız. Çalışıp ta kazanıp da ölen bir kimse için korkacak bir şey yoktur. Hatta böyle ölmek bir devlet ele geçirmektir. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölülere duayla istiğfar etmekte onun için sadaka vermekte yardım etmek, imdatlarına yetişmek lazımdır. Resulullah buyuruyor ki, Ölümün mezarındaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahu Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilere de, ölülere de hediyesi, onlar için dua ve istiğfar etmektir. Dua istemek demek, aç bir adamın iştahlı olduğu bir zamanda yiyecek istemesin gibidir. İmanla ölenlere hatmi tehlili yapmak, yani 70 bin kelimeyi tevhid okuyup sevabını ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Fakat bu zamanda imanla giden pek azdır. Kıymetli mektubunuz geldi. Hava çok soğuk olduğundan biz fakirler sıkıntıya düştük. Yoksa kendimiz gelecektik. Mektubumuz biraz sert oldu. İnşallah o talaha faydası görülür. Daha yazarak başınıza ağrıtmış olmayayım. 105. Mektup Bu mektup hakim Abdülkadir'e yazılmıştır. Hasta iyi olmadıkça gıdanın ona fayda vermeyeceğini bildirmektedir. Sabipler diyor ki hasta perhiz yapmalıdır. İyi olmadan önce ona gıda iyi gelmez. Yağlı kuş eti bile böyledir. Hatta hastalığını artırır. Farisi'nin dediği gibi, hastanın yiğidi, hastalığı artırır. Bunun için önce hastayı iyi etmeyi düşünmek lazımdır. Bundan sonra uygun gıda vererek eski kuvveti haline kavuşturulmasını düşünülür. Bunun gibi kaderinde hastalık vardır. Mealindeki ayeti i kerimede bildirilen kalp hastalığına yakalanmış olanların hiçbir ibadeti ve taati fayda vermez, belki zarar verir. Çok Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki, Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder. Hadisi i Şerif de meşhurdur. Çok oruç tutanlar vardır ki, onun orucundan kazancı yalnız açlık ve susuzluktur. Hadisi Şerif'i sahihtir. Kalp hastalarının mütehassısları olan tasavvuf büyükleri de, önce hastalığın giderilmesi için yapılacak şeyleri emir buyururlar. Kalbin hastalığı, Hak-ı başkasına tutulmasının bağlanmasıdır. Belki kendisine bağlanmasıdır. Çünkü herkes her şeyi kendi için ister. Çocuğunu sevmesi kendini sevdiği içindir. Malı, mevki, rütbeyi hep kendisi için ister. Onun mamudu tapındığı şey kendi nefsidir. Nefsinin istekleri arkasında koşmaktadır. Kalp bu bağlılıklardan kurtulmadıkça insanın kurtulması çok güç olur. Bundan anlaşılıyor ki aklı başında olan ilim adamları ve kalbi uyanık olan fen adamları her şeyden önce bu hastalığın giderilmesini düşünmelidirler.